Ee, yapma gereken bazı adap efendim sünnet uygulamalarını terkinden dolayı mesela komşuluk hukuku noktasında e, bazı şeyler yapmamış olabilirsin. E, helalleşmek güzeldir. Ancak kul hakkına tecavüz etmişiz. Mesela onun alması gereken ne vardı? 10 e, lira vardı. Siz 15 aldınız o 10 aldı. Halbuki onu 12,5 12,5 on on şeklinde almanız gerekiyordu. O 5 lira sizin için nedir?